Merhaba ben Didem Gürzap Merhaba ben Kerem Doğan Şiirle başlıyoruz bu defa ee, Konuyu siz tahmin edin Neden liman deyince hatırıma direkler gelir Ve açık deniz deyince yelken demiş Orhan Veli Ve sonra gene Orhan Veli açsam rüzgara da Açsam rüzgara yelkenimi Dolaşsam ben de deniz deniz ''Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi, bir limanda büyük ve beyaz, mercan adalarda bir liman, beyaz bulutların ardından gelse altın ışıklı bir yaz.'' demiş. Ve gene Orhan Veli, hicret şiirinde, ''Damlara bakan penceresinden liman görünürdü ve kilise çanları durmadan çalardı bütün gün, tren sesi duyulurdu yatağından arada bir ve geceleri.'' Bir de kız sevmeye başlamıştı karşı apartmanda Böyle olduğu halde bu şehri bırakıp başka şehre gitti Sevgili dinleyiciler ...kamusla güreşteyiz... ...L harfinde... ...Limandayız... Limandayız. ...tam böyle tatil zamanı... ...Eydemciğim evet. Denizli Liman'da bahsederken... Evet. ...bir an içim geçti... <gülüyor> Peki. ...şiirler çok güzelmiş... ...orhan Veli'nin... Evet, ...ben de çok severim Orhan Veli'yi de... ...Liman... ...sözcüğünün geçtiği bu şiirlerde... ...hem gitmeyi gördük... ...özgürlüğü... ...ayrılığı... ...onları çağrıştıran sözcükler vardı... Başka neler çağrıştırıyor liman? Ne yazıyor sözlükte limanla ilgili Kerem? TDK'da liman köken olarak Yunanca bir kelime. Hı hı. Gemilerin e, barınarak yük alıp boşaltmalarına yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak. Hı hı. Bir de limanlamak diye bir şey varmış. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Sakinleşmek, de. yatışmak gibi. Hı. Limanlık var bir de yatışmış dalgasız sakin anlamları içeriyor. Hep süküm... Bir de eşteğer gibi hani rıhtım var bildiğimiz gibi. Bu da farça. Hmm. Onda bahsettiğim bir akarsu veya deniz kıyısında dolduru olarak yapılmış. Gemilerin indirme, bindirme veya yükleme, boşaltma yapabileceği yer anlamını taşıyor. Yani rıhtımda dolma alanı olması evet, gerekiyor. Evet, olması gerekiyor. Bu özellikle limanlama sözcüğü gibi mecazi anlamın ön plana çıktığı şeylerde e, böyle sığınılan fırtınadan sonra gidilen hmm. dalganın olmadığı yer e, benim aklıma şey geldi yatçılık yapan bir arkadaşımla konuşmuştum liman mevzunu hmm. e, o böyle büyük fırtınalardan ya da denizde bir arbede yaşadıktan ya da yelkenlere motora bir şey olduktan o büyük yorgunlukların ardından e, limana gelindikten sonraki mutluluk ve sükunu öyle bir coşkuyla hmm. e, limanın sadece sanki o Özelliği varmış gibi anlattı ki ben de burada paylaşmak istedim o e, aslında maceralara Bayağı yerken da aslında baktığın zaman evet o yani, kadar fırtınanın üzerine bir su olması fırtına evet. sonrası evet. sessizlik zaten şey böyle hani e, mecazi anlamda da işte bir liman gibi sığınılacak bir kişi falan anlamı hmm. da çok öne çıkıyor. Tabii bir yandan başka şeylerde çağrıştırır liman değil mi? Böyle karşılamak, uğurlamak gibi. Evet, ayrılıklar, kavuşmalar, evet. öyle film sahneleri çok evet, var. Evet, Askerler işte komutanlar, yenilenler, gurbetçiler, değil mi? Film sahnelerinde. İstilalar. Hani i̇stilalar evet. Büyük keşifler hepsi limanlardan yapılmış, gelmişler, Göçeveler, gitmişler. Yani, evet, böyle, göç unsuru var. Evet, değil mi? Tabii ya. bir yandan bir zenginlik ifade ediyor. Evet liman şehirleri, ticaretin Hı -hı. geliştiği yerler. E, tersaneler genelde yakın oluyor bu liman Hı -hı. E, şehirlerine ya da içinde oluyor. Sanayi bölgeleri yakın oluyor. Evet. E, tabii hani gemicilik, hani denizcilik hani daha da böyle geliştikçe e, kapitalizm bir anlamda da deposu gibi kullanılıyor bir yandan da. Çünkü malın e, evet tabii malın taşıması anlamında. Çünkü hani gemiler çok hani kapasiteleri çok fazla olduğu için ağırlıklı olarak ...dünyadaki ticari ürünler... Doğru. ...gemiyle taşınıyor. O ...büyük şeylerle... Hı -hı. E, ...gemilerle... ...bir yandan balıkçılığının da özellikle bazı limanlarda geliştiğini Hı -hı. görüyoruz... ...ama daha çok gemi bazlı işte zaten. Gemi geliyor aklı ama tabii uçak da geliyor. Hı -hı. Havalimanı da var, havaalanı dediğimiz gibi. E, yat limanları var. Başka neler geliyor aklı? E, aslında dışa açılma sözcüğünü de... Hemen çağrıştırıyor. Çünkü özellikle liman kentlerinin daha fazla yabancılarla iletişim içinde olan, başka ve farklı ya da açık olduğu genel yaklaşımı e tabi istemez var. Tabii istemez. Yani doğası gereği öyle oluyor bir anlamda da. Evet. Bir de turizm tabakla akla geliyor. Aa, evet. O büyük transatlantikler. Hı hı. Evet. Bende de şeytanın sözlüğünde bir e, tanımlama var. Hatta en başta o başladığımız sığınma sükundan yola çıkan bir şey. E, fırtınadan kaçan gemilerin ...gümrüğün hışmına uğradığı yer demiş... ...bir de gümrük sözcüğünü de götürüyor bizi... Hı, evet doğru... ...olumlu ve olumsuz bütün anlamlarıyla... ...hı hı... ...evet donanmalar, savaşlar bunları çağrıştırıyor... ...bir de liman kentleri var tabii değil mi... ...evet... ...onları bir tasnif yapsak dedik... Kendi yani Avrupa ve Amerika üzerinden değerlendirsek... ...önce öyle başlayalım dedik... ...evet başla sen aslında... Avrupa ...ben ile... Murat Belge'nin Başkentler Kentler... ...Başka Denizler kitabına baktım... burada güzel liman kentleriyle ilgili... ...anekdotlar var. Finlandiya bölümünde Helsinki var mesela. Hani Helsinki ile ilgili... ...bahsederken Murat Belge... ...liman olmanın organik hayatında denizin önemli bir yer... ...tuttuğu bir şehirde olduğunuzu... ...anlıyorsunuz diyor. İşte adalar, köprüler... denizle iç içe, denizde yaşayan kent... ...tekneler, feribotlar vesaire. Hmm. Bir de daha ilginç bir anekdot var. Bütün Kuzeyliler gibi... ...Finler de içkiye çok düşkün... ...biliyorsun Didemcim. Evet. Ve İskandinav... E, ...Sosyal Demokrat politikalar vergi yükleyiği içki adam akıllı pahalı duruma getiriyor. Ancak işte bu hazine limanına yaklaşan gemiler var. Bunlar da uluslararası olduğu için barlarında satılan içkilerin vergisi bayağı düşük oluyor. Dolayısıyla finler hani bu gemilerin hey. barlarını tercih ediyorlar genelde. Ha. Öyle bir durum söz konusu. Evet, enter. Sende başka ülkeler var? Bende Amerika var. Ee, ben de bir dönem Uğur Yeli'nin küresel kentler diye bir dersini takip etmiştim. Hı, ee, orada e, New York'un üzerinde çok durmuştuk. E, bir liman kenti oluşu da New York'u e, önemli yapan, özellikle eski dönemlerde e, önemini çok arttıran bir şey olmuş unsur. Şimdi başka sebeplerden dolayı önemli daha çok ama korunaklı olması onu iyi bir liman yapmış. Medy Cezir'den etkilenmeyen soğukta donmayan bir e, liman olduğu için bayağı bir gelişmiş. Bir yandan da e, deniz orada Hudson River'a bağlı ve hı hı. Hudson River yani önce sadece çok belli bir yere gidiyor ama daha sonra önemli bir oraya e, geçit e, yapıyorlar ve e, her şeyin denizden, okyanustan gelen bütün malların Amerika'nın içine gitmesini ...sağlayan bir ama ...revir... Aman, ne, ne, <gülüyor> <gülüyor> ...river... <gülüyor> e, ...oluyor ve e, aynı zamanda... E, ...boğazdan daha geniş... ...ve derin e, bir nehir olduğu için... ...bayağı transatlantikler bile... ...girebiliyormuş. Hem dışarıya hem içeriye... ...yani anlamda. Evet, hem okyanusa... E, ...ulaşılıyor. Çıkış aynen aynı öyle. Aynı Amerika'nın içlerine de ulaşılıyor. New York Limanı'nı böylece... ...değerlendiren bir e, nehir bu. E, bir yandan da... E, ...geçmişin önemli bir ticari limanı dedik. Ee, New York tabii Elis Adası'na hemen çağrıştırıyor bir liman olarak. Bahsetmiştik göçten. Hı hı. Elis Adası'na bir yasal olarak gelen, e, Avrupa'dan sürekli ata akan belli dönemlerde e, çeşitli göçmenler var. Bir de bugünlerde sürekli ne yazık ki daha çok acı haberlerle andığımız hı hı. kaçak göçmenler var. Ama onlar da pek limanlara sığınamıyorlar maalesef. Evet, her anlamda. Yani... Evet. Ya yani sığındıkları zaman herhalde daha çok canlarına <gülüyor> kaybetmiş oluyorlar. Evet başka gene bende şey var. Amerika ile ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bu İvlakos'un Büyük Oyunu Anlamak kitabından gene baktım. Amerika'nın jeopolitik konumu böyle dünyanın ortasında gibi ya özellikle okyanuslar düşünüldüğünde yoksa hani orta hı hı. neye göre? Ve her iki okyanusa da saldığı filolarla bütün dünyaya hakim bir görüntü arz ediyor. Orada bir, bir takım şey önemli filolar, haritalar var. Yedi tane bir tane e, filosu var, e, benim gözlemlediğim, incelediğim kadarıyla. E, üçüncü, dördüncü ve yedinci filo büyük okyanus ve oradan Asya kıyılarına gidiyor ve oraları e, hmm. denetliyor. Özellikle çeşitli dönemlerde bazı savaşlar e, veyahut işte kontrol adı altında işgaller söz konusu. Keza beşinci e, filo da oradan yola çıkıyor. O da Hint okyanusuna gidiyor. Hmm. E, bir, iki ve altı numaralı filolarda Avrupa ve Akdeniz'i kontrol altında barındıran filolar. Altıyı sana paslıyorum hemen. Altıncı filo bizim hani... Siyasi hayatımızda önemli bir yer evet. Teşkil edebiliyorsun. 65-70 yıllar arasında sık sık Türkiye limanlarına geliyor Amerika'nın Akdeniz'deki donanmasında Bağlı gemiler yani 6. filo İşte bu Amerikan emperyalizminin Bir simgesi olarak görülüyor ve büyük Protesto gösterileri karşılanmıştı Önceleri Altıncı filoyla gelen Amerikan askerlerinin keplerini başlarından kopmak, işte üzerlerine oyuncak tabancalarla ürekkep püskürtmek, hmm. ünif hmm. üniformalarını yırtmak, tartaklamak gibi bireysel yöntemlerle dışa vurulan tepkiler. Temmuz 1968'de İstanbul'da protestocu öğrencilerden Vedat Demircioğlu'nun polis tarafından dövülerek öldürülmesinden sonra çok daha kitlesel boyutlara ulaştı. O anlamda bizim ...dediğim gibi tarihimiz açısından önemli bir nokta... Makos ...bu da nereye götürüyor bir yandan... ...hani böyle bu liman, hani bu noktaları... ...bir yandan da işte emperyalizme... Evet. E, ...protestoya da götürüyor... E, ...bunu da arada hani söylemiş olalım... ...evet... E, ...Avrupa ile ilgili başka... ...Hamburg var ama onu bence ikinci yarıya saklayalım... ...bir şarkı arası verelim... ...olur, elimizde Şebnem Ferah'ın... ...Çok Yorgunum parçası var ama... ...niye çok yorgunumu seçtik... ...çünkü Nazım Hikmet'in Mavi Liman şiiri... ...aslında Çok Hı -hı. Yorgunum parçası... Evet, Şebnem Ferah. Çok yorgun Beni bekleme kaptan Çınar Kamus'la güreşteyiz. L harfindeyiz. L harfinde limanı irdeliyoruz. Liman kelimesini. E, limanlardan Avrupa limanlarından Hamburg var. Tabi Avrupa'nın çok büyük bir e, limanı. Hatta Avrupa'nın en büyük limanı bildiğim kadarıyla. E, burada enteresan bir şey var. E, lonca hareketi var. Hansa. Hansa Almanca'da zaten lonca anlamına geliyor. Hmm. Orta çağda özellikle Haçlı Seferliği'nden sonra ticaret canlanıyor. E, bu da Kuzey Avrupa kentleri arasında zaten sürmekte olan ticari ilişkileri güçlendirdi. E, bütün bu kuzey limanlarında yerleşmiş Baltık ve bugünkü Polonya'nın kuzeyine de yayılmış Alman tüccarlar, Hansalar birliğini kuruyorlar. Zamanla birlikte Londra Londra'yla Felemek, Flander'daki Rotterdam, Antwerp, Bruges gibi liman kentleriyle e, ve özellikle Ren kıyısından içeriye Orta Avrupa'ya doğru uzanan yollar üzerinde kurulu kentlerle örneğin Köln, Nürnberg, ...vesaire ilişkiye geçiyor. Geniş bir ticari ağ oluşuyor di Bu ticari a Hansa işte bahsettiğim lonca 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Avrupa ticaretinin büyük bir kısmını denetim altında tutuyor. Hı, o dönemin bilancesi Evet. Var. Evet. Bir hani burada en, enteresan bir ayrıntı var. Hani bunu e, okuyunuz kıyılarındaki çoğu önemli liman gibi Hamburg da deniz değil de denize biraz ileride dökü, e, dökülen büyük bir nehrin yanında kurulmuş bu da Elbe Nehri işte ta Bohemya'dan Hamburg'a kadar gelen e, liman tabi bir yandan da sanayi de doğuruyor. Hamburg iyi bir örneği yani. İşte iyi bir liman ve peşi sıra da sanayi bölgesi. Evet. Geçen e, şarkıdan önce bahsettiğimiz gene bu ticaret Hı -hı. E, sözcüğüne varıyoruz. Şimdi Asya'ya mı geçelim? Bir de Senpaul'u var ya bizim. <gülüyor> Çok seviyorlar <gülüyor> Türkler. Taraftar e, futbol kulübü var. <gülüyor> evet, Nedir? Neymiş özelliğin? İşte bu 19. yüzyılda e, yolcu vapurlarıyla ee, gelen paralı müşterilere hizmet vermek ve pahalı lokantalarda dolu randevu de var ya bir yandan da pahalı orada bir böyle bir yani özellikle e, yolcu opürlere gelen insanlara konaklamak işte işte onlara hizmet vermek amacıyla kuruluyor ama hmm. e, sonradan başka yerlere dönüşüyor. E de... Bende ne var? Bende gene Uğur Tan Yeli'den başka bir ders bu sefer. Ee, oryantalizm ve Oksidantalizm ışığında Doğu kentleri diyebileceğimiz o başlıkta bir ders serisi vardı. Hong Kong'tan bahsederken gene liman oluş özelliği üzerinde çok duruldu. Hı hı. Zaten Hong Kong güzel kokulu liman anlamına geliyormuş kelime olarak. Ee, Hong Kong Limanı'nın anlatacağım hikayesi baştan söyleyeyim aslında bizi emperyalizm kelimesine götürüyor gene. Hani hmm. limandan varabileceğimiz <gülüyor> kelime oldu sürekli. Ee, çünkü bu e, İngilizlerin e, özellikle doğuya bir ticaret yapma arzularının e, içerisinde. E, çünkü daha çok doğudan bir şeyler hep batıya gidiyor ve batı doğuya satamıyordu. E, mesela e, Çin'e. Afyon sürekli götürüyorlar, Hı. Hatta Hindistan'da üretilen afyonu götürüyorlar ve 1840'ta bir Çin valisi, vatanperver bir Çin valisi olsa gerek bu İngilizlerin afyon balyalarını denize attırıyor. Hı. Bir de bu Çinlilerin sürekli bu afyonu çekip böyle bir ...hikayeleri de çok yaygındır malum. Hı hı. Fakat... E, ...bu... E, ...davranışı... E, ...Afyon Savaşı denilen... E, ...ve ne yazık ki iki hafta gibi çok kısa bir sürede... ...İngilizlerin kazandığı bir savaşa neden oluyor. Ve bu savaşın ardından... E, ...Nanking Anlaşması diye bir anlaşma yapılıyor. Hı hı. İşte bundan sonrası bizi daha çok liman anlamında ilgilendiriyor. E, İngilizlere kayıtsız, şartsız, açık liman hakkı tanınıyor. Buna serbest hı. liman deniyor. Gümrüksüz falan ne demek, liman. Ne demek ha gümrüksüz? Hiçbir şey yok. ...denetim yok, gümrük yok... E, ...ve bu Hong Kong e, sonradan yapay kurulmuş bir liman olarak ortaya çıkıyor... ...tıpkı Şangay, e, Kanton gibi e, yoktan var edilmiş... ...geçmişten kendiliğinden gelen limanlardan değil... Ee, ve e, sonuçta aynı şekilde Macao diye bir liman var. O hmm. da e, gene eskiden bu 1700'lerde 1500'lerden beri geliyor aslında. Portekizliler aynı amaçla kullanmışlar. Fakat işte şey çok önemli bu liman hikayesinde zaman içinde tabii gemicilik değişiyor. Gemiler büyüyor. Hı hı. Daha büyük tonajlı gemilerin sığınamadığı bir liman oluyor Makao. O gözden düşüyor. Hong Kong çok parlıyor. Hı, bu da önemli. Doğru diyorsun aslında. Evet ve İngilizler bir takım diğer limanlar tayfunu açık oldukları için onlarla uğraşmak istemiyorlar. Hong Kong'u yüzyıllığına kiralıyorlar. Ve 150 yıl kalıyorlar orada. Orada hmm. ciddi bir ticaret söz konusu. Enteresan da bir liman kenti Hong Kong. Böyle çok limana inen dağlık bir arazi yapısı var ve sürekli dolguyla e, büyütülmüş, büyütülmüş. Şu anda görülen liman eski limandan yüzlerce metre ileride. Hatta hava limanı da Hong Kong'un dolgu alan üzerine Ma yapılmış. Bağımızı, denizlerimizi... Hmm. Doldura doldura. doldura, doldura, doldura, biz de, biz de doldurduk. Ya, doldura yaklaştık, ya. Malta bir Ya çok doğru. Başka ne Sen var? İskenderiye de... var. Evet, ne var senden İskenderiye de? Asıl de şey var. sende var ya. <gülüyor> ben de bir şeyler var. Bu Hong Kong'tan emperyalizme gelmiştik. İskenderiye'den de aslında e, melezliğe geliyoruz, kosmopolitlik ticaret, kültür sözcüklerine geliyoruz. Çünkü çok enteresan bir şey bu. Ee, İskenderiye, Akdeniz'e bir e, açılış noktası olduğu için Afrika'nın ikinci yüzyılda Büyük İskender'den itibaren sonra Sezar, daha sonra Osmanlı, ardından Napolyon derken herkesin bir işgaline uğramış. Ee, bu işgaller bir yandan da müthiş bir kültür alışverişini e, başlatmışlar. Ee, böyle yıldızının söndüğü ve parladığı zamanlar var İskenderiye'nin. Evet, doğru diyorsun. Ee, Hatta o yıldızının parlamasıyla ilgili olarak dünyanın yedi harikasından bir sayılan meşhur feneri var değil ha, mi? Evet. 150 evet. metre boyundaymış bu. Bu kadar büyük İymiş. bir şey yaptıklarına göre. Yani buna, bu, bu fenere de ihtiyaç duyulması anlamına da geliyor aynı zamanda. Hem de limanın öneminin de altı çiziliyor yani değil mi? Evet. O zaman kent nüfusu de bir milyon kişiymiş düşün. Vay. Yani, evet. Çok. Çok o Öyle. dönem için çok evet, gerçek. önemli bir kent yani. Roma'dan sonraki en önemli kentinmiş. Sonra bir düşüyor değerden e, çünkü zaten denizcilikte de İtalyanlara geçiyor falan. Ardından Napolyonla ve pamuğun yükselişiyle bir yükseliş oluyor. E, böyle İskenderiye önemli bir liman. Başka bir de yasaklı var mı? liman var tabii Gazze. Ha Gazze evet. Bu aralar yine gündemde. Gazze İsrail'in 1967 ele geçirilmesinden beri deniz tarafından filan filan kuşatma altındaydı. 40 yıldan uzun süre hiçbir sivil gemi nereden gelirse gelsin Gazze li limanına yanaşamaz. açamazsın. Gazze'li balıkçı tekneler bile kıyıdan üç deniz milinden fazla açı açılamıyormuş. Hmm. Yani bu da aşağı yukarı beş buçuk kilometre. Bu kuşatmayı aşmaya çalışanlar da pek iyi davranılmıyor. Biliyoruz. Biliyorsun. Örneklerden bir tanesi 88'te Kıbrıs'ta Filistinli 130 sürgünü ülkelerine götürmek için... E, gemi kirala kiralamaya çalışan üç Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yönetici öldürülüyor. Hmm. İki gün sonra da gemileri Kıbrıs'ın ana limanı Limasol'da bombalanıyor. Vay. Ne kelimeye vardık? Evet, burada hani, kelimeye varmadı. 2008 yılında Firi Gaza ve Liberty gemileri bu ambargoyu deliyor. Ve i̇lk defa hmm. ilk defa delinmiş oluyor. Bu da uluslararası doktorlar, parlamenter birisi var, gazeteci ve tıbbi personel vesaire var. Ama sonrasında işte bizim bu, bu arada hani gündemde olan hmm. mavi marmar, marmar hikayesi evet. var biliyorsun. doğru. E, bu da 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail ulusu gemiye asker çıkarıyor maalesef. İnsanlar öldü. Burada evet. tabii yardım malzemeleri taşınıyor böyle hikayeler. Evet. havalimanlarına limanlarına baksak Sağ diyorum aşağı. bir anda. Bir evet, havalimanlarına e, ben Alain de Buton'la geçiş yapmak istiyorum. Hı -hı. Alain de Buton'un e, Seyahat Sanatı diye bir kitabı var. E, orada belli bir bölümde, önce limandan bahsediyor, çok kısa bir onu da atlamayayım, Charles Baudelaire çok severmiş limanları, e, Hı -hı. gemi limanlarını. Bir alıntısı var. O güzelim koskocaman gemiler durgun suların üzerinde nasıl dengede durduğuna akıl erdiremediğimiz bir kuşun havada süzülüşü gibi na ve suda süzülen makinalar, her türlü zorluğa dayanan hülyalı... başına buyruk gemiler. Bize sessiz bir dille fısıldıyorlar mı dersiniz? Ne zaman gelecek mutluluğa demir atma vakti demiş Bodler bizzat. Zaten hmm. çok fazla gidermiş e, limanlara. E, işte böyle düz altlı gemileri görmek için Paris'teki Saint Nicolas limanına gidermiş. E, daha büyük gemileri görmek için Rouen ve Norman diye Normandiya limanlarına gidermiş. Bir de dediğimiz gibi havalimanları var. Ee, bize ne yazık ki e, yakın zamanda yaşadığımız kötü bir takım deneyimleri de evet, anımsatıyor. Dolmanca insanımız öldü maalesef. Evet, insan top, evet, çok e, ve havalimanı mu? terörizmi e, ne yazık ki sık sık tekrarlanan bir şey bir yandan da. Kısaca bir geçmişine baktım. Yani e, Tel Aviv'deki Lot'daki 72'deki hı hı. terörden 26 kişinin öldüğü, işte e, 2011'deki Moskova Domodem Dovo e, havalimanındaki 37 kişinin öldüğü patlama, Cinnah Pakistan 2014'teki patlama yine 36 canım gittiği, Orly havalimanı var 83'te, Brüksel çok o da yakında zaten Atatürk havalimanına... E, Böyle terörizm kelimesine bizi götürdü havalimanı. Ee, havalimanı ile ilgili bir e, şey var e, yolcu sayısına bağlı olarak en büyük havalimanları Atlanta var birinci büyük havalimanı. E, sonra Pekin, Dubai, e, Los Angeles, Heathrow, e, Hanedo, Japonya'daki gibi havalimanları taşıdıkları yolcu ve e, uç, e, inip kalkan uçak sayısı açısından en büyük havalimanlarıymış. Hmm. ...ve sanatla bitirelim gene... ...evet... ...evet... ...ne var ne geliyor aklımıza... ...doğulu limanları var amin mu Allah... ...evet... ...bu güzel bir cümle var... ...herkes kendi tanrısına... ...diğerlerinin dualarını susturması için yakarıyordu diyor... Ha. ...savaştan dolayı... Ya. güzelmiş... Ee, evet. Ressamlardan Ayvazovski geliyor aklıma... ...hep limanları denizleri e, çizen... ...Kanaletto geliyor... ...Mone'nin de çok liman resmi var... Hı -hı. Ee, bir de e, şiirler var aslında. Şiirle başladık. Gene şiirle bitirelim istersen. Ben sadece e, Sessiz Gemiden bir dize okuyayım. Sana çok sevdiğimiz Behçet Necati şiirini sonra Tamam. Ee, artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan diye başlayan sessiz gemi şiiri aslında e, hayatı, ölümü, yaşamı anlatır. Ee, Behçet, Behçet Necati Gildimiz ne demiş? Güçlü fırtınalarda direkleri kırılmış, gemiler bize sığınır, bulduk sanırız. Görmezler, varsa yoksa uzaklar, onarırız, giderler, kalırız. Sonla gecelerde bu son olsun son gönderme Engin'e yalvarırız. Sonra büyür daha da korkunç yalnızımız. Güzel demiş şair. Çok güzel demiş. Evet. Güzel. De en sonuna geldik. Evet. Güzel limanlarda buluşmak Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.